Miras olarak kalan bir mal var hocam. Henüz bölüşülmemiş. Paylar evet. ayrılmamış. Bu mala zekat düşer Miras ölümle intikal eden maldır. Ölenin geride bıraktığı mallar ölümle beraber mirasçılarına geçer. Dolayısıyla miras malları zimmete geçmiş olur. Mirasçılar bu malları Yıl dolmadan e, aralarında anlaşıp taksim edemeseler bile mal bizatihi kendilerinin olduğu için hesabı yapıldıktan sonra geçmiş yılların e, zekatlarını vermeleri icap eder. Ya da mirasçılar anlaşabilirlerse kendi aralarında şu kadar mal var herkesin hissesi belli fiilen taksim etmedik ama hı hı. üzerimize düşen bellidir gelin bunu taksim edelim. Bu mallar hangi mallar? Fıkıhta genel geçer hükme göre gayrimenkullerin dışında, ticaret için olmayan, gayrimenkullerin dışındaki, e, e, ticaret için olmayan mallardan zekat gerekmez gayrimenkullerden. Elde para vardır, altın vardır, bono vardır, alacaklar vardır filan. Bunlar elde edilememiştir ama aradan bir yılda geçmiştir. İntikalinden itibaren bir yılda geçmiştir. Ve belli bir miktardadır. Onlar kişi başına düşen miktar, Nisaba ulaşırsa, şartlarını taşırsa zekatını vermeliler. Teslim alınamadığı için verilmemişse yine vermesi icap eder. Çünkü netice yarın alacaktır. Yahut da alıncaya kadar bekleyebilir. Aldıktan sonra vermesi icap eder. Evet.